Pelenin podcast'e hoş geldiniz. Pelenin podcast'e hoş geldiniz. Ben Kafkayız, ben de Aristo. podcast'i niye yapıyoruz? Pelenin.com diye bir sitemiz var. Zaten bu podcast'i dinleyenler muhtemelen Pelenin.com'dan haberdarlar. Ve Pelenin.com'un bir sloganı var. Türkiye'nin ilk ve tek geek sitesi diye. Biz de aslında bu slogana uygun bir şekilde güzel bir program yapmak istiyoruz. Madem pelerinle.com diye bir sitemiz var ve Türkiye'nin ilk ve tek gig sitesi olduğumuzu iddia ediyoruz. Böyle bir podcast'in eksik olmaması gerektiğini düşündük ve bir şeyler hazırlayalım dedik. Ayrıca sanırım yeterli haber girmeye de vaktimiz olmuyor. Şöyle bir şey de var. Biz farklı işlerde çalışırken birazcık daha nasıl desek relax bir moddayken gonda olsun şurada olsun burada olsun aynı kafadan insanlarla değil mi toplanıp geyik yapma fırsatımız daha çoktu. Evet artık ya kadar o fırsatı bulamıyoruz galiba. Evet. Hani bu muhabbet ortamını özledik. Eğer gerçek insanlarla yapamıyorsak en azından sanal dünyada bir şekilde sesimizi internet ortamına salıp en azından bir feedback bir yorum bir şeyler alabilirsek bu muhabbetin e, internet ortamında devam edebileceğini düşündük, umduk. Ve Pelin'in podcast'ı yapmaya karar verdik. Aslında baştan söylemek lazım. E haftada bir düzenli olarak yapmak istediğimiz bir şey bu. Ve ortalama 45 dakikalık bir süre düşündük değil mi? Evet, evet. 45 dakikanın uygun olacağını düşündük. Çünkü daha önceki podcast denemelerimizde, bundan hiçbirisiniz duymadınız. Yaklaşık bir buçuk saatlik kayıtlar aldık ve... Sadece biz eğlendik. <gülüyor> editlemesi de çok zordu. Evet. O yüzden şimdi bu ilk podcast dediğimiz için ortalama 15-20 dakikalık bir şey olacak sanırım. Çok fazla konudan bahsedebilecek miyiz bilmiyorum. Ama en azından bir tanıtım programı olarak belki bir işe yarar. Yani en azından dinleyenlerimiz bize format konusunda da fikirler verebilirler. Bir konu üzerinde mi yoğunlaşalım? Yoksa helerinde.com üzerinden yaptığımız haberlerin genel bir değerlendirmesini mi yapalım? Yoksa ikisini de mi yapalım? Yoksa daha çok çizgi roman incelemelerine mi yer verelim? Yoksa kafayı çekip geyik yapışımızı mı dinlemek istersiniz? Evet, bunlar hep seçenekler tabi. Evet. Alternatif fikirler de bekliyoruz. Bütün bunların dışında bu ilk program için aslında bir iki konu belirledik. Bunlardan ilki en çok yer verdiğimiz, sitede de en çok yer verdiğimiz şey olan çizgi roman. Evet. İkimizin de ağırlıklı olarak takip ettiği yayınlar aslında DC Comics yayınları. Aslında güncel bir şeylerden bahsedelim derken aklımıza gelen bir şeydi bu. DC Comics'te bu aralar neler oluyor? Bu arada DC Comics'te bu aralar neler oluyor demeden önce şu soruyu bir sorup geçmekte fayda var diyorum. Geçen sene bazılarınız bilir belki. DC bütün evrenin sıfırladı. Bir Flashpoint diye bir evrensel bir event yaptı ve Yeni 52 adında yeni bir çağ başlattı. Yeni 52'den memnun musun Kafkaesque? Ben yeni 52'den çok memnunum. Ben de çok memnunum. Neden memnunum? sorusuna gelince de DC'nin çok büyük bir hamlesiydi belki ama çok iyi de kotarılmış bir hamle aslına bakarsan. Flashpoint'la beraber yeni bir evren yarattı DC. Karakterlerinde ufak tefek değişiklikler yaptı. Eski eventlerinin, crisis eventlerinin çoğunluğunu sildi. Hem yeni okuyuculara yeni bir şey sunduğu bir giriş noktası verdi. Hem de eski okuyuculara aslında eskiden tanıdıkları bildikleri karakterleri tamamen silmeyerek, tamamen değiştirmeyerek. Modernize ettiler Evet biraz modernize ederek aynen öyle. İçinden çıkılamayacak o crisis hikayelerinin sonrasında hani çok daha ferah bir evren yarattı ve verdi. O yüzden ben çok memnunum. Hatta favorilerimden ikisi de işte Swamp Thing ve Animal Man. Değil mi? Ben de katılıyorum. Çünkü ben o crisis dünyasındaki multiverse, işte earth X'ten gelen süper boydur, şudur, budur, Allah bullak olmuştu benim kafam. Ayrıyeten DC'nin Marvel'a göre hani karakterlerini yeterince modernize edememesi çok büyük bir problemdi benim için. Ve evreni sıfırlayarak bence çok güzel bir yeni başlangıç hattılar. 52'den çok memnunuz. Şimdi, 52'den bahsettik. Niye ele bahsettik? Çünkü güncel bir konu değil mi? Gelmek istediğimiz nokta, Beth ailesinde bir ölüm. Evet, Robin öldü. Robin öldü. Robin öldü. İlk olan bir şey değil. İkinci Robin de ölmüştü. Ya Robinlerin hepsi ölebilir ama beni en mutlu eden Damian Wayne'en ölmüş olması. Bir kere Robinlerin hepsi ölemez, tamam mı? <gülüyor> Ölemezsin. Jason Todd öldüğünde sevinmiş miydin? Hayır. Niye? Bilmem. Ya, kim öldüğünde sevinirim, kim öldüğünde sevinmem meselesi aslında bu. Yani beni sevindiren tek nokta sevmediğim bir karakter olan Damien'ın ölmüş olması. Yoksa genel olarak işte Batman'in yanındaki karakter, young karakterler de ölmüş. Bu değil. Hani Robin'in karakter olarak Robin'le alakalı olarak bir sıkıntım yok. Damien'la bir sıkıntım var. Batman'in oğlu 10 yaşında. En çok canım sıkan bu. <gülüyor> ve 10 yaşındaki Velet. Dünyanda senin 10 yaşında oğlum var zannedecek. Ya yok ama 10 yaşındaki bir veletin Robin olarak gezmesi hoşuma gitmiyor ve ee, ölmedi. Yani Ölmesinde bir senedir bekliyorum açıkçası. Ben açıkçası Demyan'ın ölmemesi taraftarıydım ki belki de ölmedi. Öldü. Bence Lazarus bir tatacak belki. Dedesi Razalbul. Yani evet Peter Parker da kul cool olmuş ya hayır yani buralara, buralara girmesinler, girmezlerdi artık yapmasınlar böyle şeyler bir kere şunu da söylemek lazım Robin nerede öldü? nerede öldü? Batman Incorporated sayı 8'de öldü yes şimdi ben mekan soruyorsunuz anladınız bir, an, bir ana Abi, <gülüyor> ölmüştü bu herif? çatıda <gülüyor> bunu niye soruyor? çünkü aslında haftalardır Death of the Family hikayesi okuyoruz. Bu arada ben burada bir küçük itiraf Death of the Family hikayesini takip edemedim. Tamam. Ben kendi adıma e, hikayeyi takip ettim. Bir ölüm bekliyorduk, bir ölüm gerçekleşmedi. Tabi Bunlar hepsi spoiler ya, keşke başında spoiler deseydi. Bir ölüm bekliyorduk, bir ölüm gerçekleşmedi ama Death of the Family hikayesi bittikten hemen sonra yayınlanan Batman Inc. 8'de Robin öldü. Robin öldü. Bu arada ufak bir dip nokta. Ne rezalet çizimler değil mi? Çizimleri rezaletti yani tamam hani Romita Junior çizgisinden daha iyiydi belki ama <gülüyor> Romita Junior ölüsü mü? Bence biz bunu bir oya sunalım halk oyuna. Romita Junior sevenler var bizden nefret edecekler. Aslında orası da doğru. Dayımız Kevin Smith çok seviyor mesela <gülüyor> Romita Junior. <Jr. gülüyor> Robin öldü. Robin öldü. Ya ben de Eminönü'nönmemesi tarafta ayrıydım çünkü büyük potansiyeli olan bir karakter olduğunu düşünüyordum yaptığı pişikler benim bazen çok hoşuma gidiyordu. Evet. Abi herif 10 yaşında dediğin gibi ama en iyi Robin benim diye çıkıp tamam mı? Dick Gray'sinden abi herif gitti Jason Toad'u buldu. Red haliyle gitti. Ben senden daha iyi bir Robin olacağım dedi. E bunu niye yaptı? Çünkü o bir çocuktan bir çocuk evet. gibi düşünüyor ve çocuk gibi davranıyor. Bu benim Aynen. hoşuma gitmiyor. Yani kikes kez değil ki bu okuduğumuz Batman serisi ve Batman'in yanında işte sürekli Başkaldırmaya çalışan Sürekli büyük gibi davranmaya çalışan Sürekli öldürme isteğiyle dolu 10 yaşında bir çocuk Çocuk var 10 yaşında bir çocuk Çocuk Aslında Demian, hani karakter profili açısından 3 Onun öncesinde gelen 3 Robin'in Bütün özelliklerine sahip bir Robin Yani <gülüyor> Dick Grayson'in Bütün atletik özelliğine Jason Todd'un bütün Sinsi kurnazlıklarını Tim Drake'in bütün zekasına, pırıltısına sahip bir çocuk. Çok küçük yaşta annesinin e, The Guild of Assassins miydi yoksa Lego? Lego Assassins pardon. League Assassins tarafından eğitim altında büyütülmüş. Aslında doğru yanlış kavramı tam olarak oturmamış bir silah. X-23'ün ilk hali gibi. Evet. X-23 rehabilitasyona girdiği zaman, hani Wolverine'in onu Kanatlarının altını Hadi sen insan olacaksın evlat dediği zaman Teen yaşlarındaydı. Belki de twin. Damian 10 yaşında. Onun hmm. direkten dönme şansı daha fazla. Ve Batman aslında hiçbir zaman tam olarak e, erişemediği mükemmel Batman'lik noktasına Damian'a ulaşabilir. Diye düşünüyorum ben. Çünkü Batman'in o eğitimine, mitosunda çok varyasyonlar var tamam Batman'in ama Genellikle baktığımız zaman 18-20 yaşlarından sonra işte dedektiflik eğitimi olsun işte yakın dövüş eğitimi olsun bu eğitimleri belli bir obamun seviyesinden sonra almaya başlıyor. Ama Demin tam donanımlı geliyor. Onu doğru bir yöne itebilirse Batman. Batman öldükten sonra ondan çok daha iyi belki bir Batman. Yani hatta şeyden bile arınmış. Ben çocukken annem babam benim gözlerimin önünde vuruldu. Kompleksinden de arınmış mükemmel bir Batman ortaya çıkabilir. Kesinlikle katılmıyorum. Niye? Söylediklerinin hiçbirisine katılmıyorum önde. Birincisi ben Batman'in Bruce Wayne'in ekstra bir rol daha yüklenmesine iyi gözle bakmıyorum. Ya yani hani zaten çift karakterlisin. Batman'sin, Bruce Wayne'sin. ikisi bambaşka karakterler. Bunun üstüne bir de sen baba rolü üstlenmeye çalışıyorsun ki üstünde iyi durmuyor. Yanına alıp o 10 yaşında çocuğu yanına alıp onunla beraber sokaklara çıkıp işte kötülerle savaşıyorsun falan böyle. Ya, bu durumdan zaten memnun değilim. Bunun dışında ya bilmiyorum. Çocuk esirgi mısın sen? <gülüyor> Hayır yani, çok saçma çünkü yani bilmiyorum. Bruce Wayne yeterince... İşi gücü yokmuş gibi, yeterince başı dolu değilmiş gibi. İşte bir de yanına çocuk geliyor, Çocuk çocuğun nereden geldiği vesairesi falan filan zaten çok daha büyük bir mevzu. yine öldüren aslında, öldürülmesine sebep olan yine annesi. Bruce Wayne'in başını atan da yine annesiydi. Bir kere dediğim gibi bir de baba rolü üstlenmiş olmasından memnun değilim ben Bruce Wayne'in. Ayrıca artık memnunum çünkü artık... Öyle bir çocuk yok öldü. Ama ben orada birazcık daha işte Alfred kafasındayım. Çünkü Alfred Damien'in Bruce Wayne'e gelmiş olmasından çok mutluydu. Çünkü bir şekilde Damien'in birlikte kaybettiği çocukluğunu geri kazanabilir ümidi vardı. Bir aile babası olarak hayatını birazcık daha düzene sokma, kendini birazcık daha az riske atma... Durumu da söz konusu olabilirdi ya Nedir yani hmm. Batman muhafazakarlaşıyor mu o zaman hani? Ha, mu o zaman En az çocuk mu yapsın Batman'de mesela Evinin babası mı olsun ee, Devlet bakacak değil mi ee, he, yani, Anladın mı e, keşke devlet baksaydı Damien adı da. Ayrıca söylediklerin, hani söylediklerin hiçbirine katılmıyorum derken Sadece bu Bruce Wayne'in baba rolü vesaire falan değil Damien'in karakteri Bütün Robin'lerin işte Bir kesişim kümesi adeta diyorsun Hayır hmm. değil yani hepsinin önüne şunu koyabilirim, Damian Wayne 10 yaşındaydı. Tamam, Tim Drake kaç yaşındaydı? Hiç umurumda değil ya. Hani bütün bu Robin'lerin birleşimi olabilmesi için 10 yaşında bir çocuk getiremezsin benim karşı. Jason Todd kaç yaşındaydı? Hiç fark etmez. Dick Grayson kaç yaşındaydı? İsterse 3 veya 5 olsun yani. Ya ben bilmiyorum, biraz daha duygusal yaklaşıyorum belki. Bu Batman'in baba oğlu ilişkisine. Tamam ben... Kafkaesque şu konuda çok çok hak veriyorum ve hikayelerde bir sıkıcılık vardı çünkü sürekli Damien babasıyla partner, eşdeğer bir pozisyona gelmeye çalışıyor. Diğer Robin'leri de alt etmek istemesinin sebebi o. Babasına kendini kanıtlamaya çalışıyor ve bir noktada babasının onu olduğu gibi kabullenmesini istiyor. Babası da dur oğlum sen daha hazır değilsin, iki dakika dur daha partnerim değilsin, oğlumsun bu işin bir doğru bir yanlış bir yolu var. Doğru yolu takip edeceksin. Vesaire vesaire gibi nutuklar vererekten belki de birazcık mesafe tutmaya çalışıyor demiyenin yaklaşımına. Şimdi ben bu ilişkiden hani hikayenin tabii e, aksiyon kısmını aksattığı için ve hikaye dinamizmini bozduğu için pek hoşnut değildim. Fakat Batman'e ben kişisel ve duygusal bir bağ kurduğumu düşündüğümden dolayı Batman'in Üç tane çocuk büyüttü aslında Batman. Tim Drake hikayeleri de olsun, Jason Todd hikayeleri olsun, Dick Grayson hikayeleri olsun. Ara ara şey görüyoruz. Batman fazla duygusallaştığını hissettiği an kendine geri çekiyor. Birazcık daha bağlandığını düşündüğü an geri çekiyor. Ama yeni 52'de zaten bunu değiştirmişlerdi. Ya yani Flashpoint'in son sayısında Batman'i ağlarken gördük. Ya Batman zaten eski Batman değil. Ama şu var az önce konuşurken de aklımda o vardı. Ee, ya biz Batman'i şu anki haliyle mi seviyoruz? Atıyorum 10 sene önceki haliyle sevdiğimiz için mi Batman? Yani şimdi Batman eğer bir baba rolünü üstlenirse, daha duygusal bir adam olursa, o çocukla daha işte sıcak ilişki kurarsa, işte o çocukta kendi çocukluğunu bulursa, onun sayesinde kendi çocukluğunu tekrar yaşayabilirse, işte ayrıca kendi babası tarafından görmediği sevgiyi ona verip aslında baba sevgisinin de ne olduğunu kendi de anlamaya başlarsa artık bizim sevmediğimiz Batman olacak o zaman o. Öyle mi diyorsun? E bilmiyorum ya. Yani, bana öyle geliyor. Belki öyle olacak. Bilmiyorum. Tabii biz eski Batman'i daha çok düşünüyoruz. Yeni 52 Batman'i daha tam olarak kafamızda kurgulayabilmiş değiliz. Belki de o yüzden. Kevin Smith de diyor ya Dark Knight Rises'in sonunda Hani spoiler bu arada izlemediyseniz, izlemediyseniz bunu dinliyorsunuz, gidin izleyin. Floransa mıydı neydi? Alfredle ile karşılaştı senle. Orada ağlamış herif. Ben de Niye? ağladım. Niye? Çünkü bu adam o rahatlığı, o huzuru hak ediyordu. Evet ama o Batman'in sonuydu abi. Ya aradaki fark o. Işte şu an o zaman ben... sonu geliyor biz de bunu mu izliyoruz yani? Hani çizgi romanlarda öyle bir şey yok ki. O Batman... Trilojinin işte son halkasıydı. Batman zaten onu ereyip eleğini duvara asmıştı. Batman'liği bırakmıştı. Joseph Gordon Levitt'te, Nightwing'de diyebiliriz, Robin'de. Onu yerine alıp Batman oldu yani zaten Dark Knight Rises'in son sahnesi o değil midir? Hani adı Robin olan. Bu çocuk çıkar mağaraya bir, girer. He, mağaraya girer, işte platformun üstüne çıkar ve o platform yükselir. Platform yükselirken de Dark Knight Rises yazısı ekrana gelir ve film biter. Hani orada Batman'in sonunu gördük zaten biz. Nolan'ın evrenindeki Batman'in sonunu gördük belki de. Ama çizgi romanlar değil mi? yani. Ha, bir yandan da o var değil mi? Hani, Tabii, Justice League muhabbeti. Ondan önerken... bahsederken evet Christopher Nolan artık tamamen yapımcı olduğunda bu işlerin tamamen başında. Zack Snyder'da onun sağ kolu artık. Evet. evet ve Cargo'yu güçlendirmek için Avengers'a karşı gelebilmek için en büyük ozarı Christian Bale Olduğunu düşünüyorlar ve Christian Bale'ın işin içinde ne olan dahil olduğu için geri dönme ihtimalinin varlığından bahsediyorlar. Neyse konumuza geri dönelim ve bence uzatmadan bir bir uzlaşma noktasına varamayacağız anlaşılan. Bağlayalım bir şekilde. Ben memnunum. <Gülüyor> Damien Wayne öldüğü için. Robin öldü. Çok mutluyum. Ben mutlu değilim. Bir şekilde geri getirilmesi taraftarıyım. Belki de daha da psikopat bir şekilde geri gelir. Kötü adam olarak geri gelir. Baba beni... Benim ölmeme nasıl izin verdin modunda. Jason Todd bari. O zaman şöyle yapalım. İlk podcast'i aslında sadece bu konuyla sınırlayalım. Ve bu tadımlık bir şey olsun ve aslında bir yandan da size bu soruyu yöneltelim. Evet belki bu aynı zamanda ufak bir tartışmaya da yol açar. Biz bu haberi en azından bu podcast'i siteye koyduktan sonra belki siz de yorumlamak istersiniz. Hani bunu siteye koyalım. İnsanlar da yorumlar, yapsınlar ve belki böyle bir tartışma ortamı doğar, hani belki benim Değilmeze gibi... D.E.M.S'e devam ederiz. Yani benim gibi Robin'in ölmesinden çok memnun. Bu arada çok daha sen Robin'in ölmesinden memnun değilsin, sen Damien Wayne'in ölmesinden. Okey, okay, Damien'in ölmesinden memnun. Evet bir senedir bunu bekliyordum. Bu arada ufak bir dipnot, bunu hatırlayanınız hangi hikaye arkından ya da animasyon arkından olduğunu hatırlayanlar geri dönüş yapsın lütfen çünkü benim kafamdan uçup gitmiş. Bir alternatif evren var, Batman ölmüş, Batman yerine Dick geçmiş, Dick ölmüş, Dick'in yerine de Damien geçmiş ve Damian bir gece nöbetinden diyelim dönüp Dick <gülüyor> Penthouse'un maskeyi çıkartıp böyle... Nerede? Penthouse. Artı 18 mi oldu? Yok hayır. <gülüyor> e, Penthouse'un da evinde diyelim o zaman. <gülüyor> Ay duyamadım o yüzden. <gülüyor> e, maskesini çıkartıp böyle bir iç monolog sahnesi var. İşte orada hiçbir zaman babası kadar ya da Dick Grayson kadar iyi bir Batman olamayacağını ve bunu anladığını fakat yine de onların adına leke sürmeden bu görevi üstlenip en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağını anlatan bir e, kare veya sahne. Ben hatırlamıyorum animasyon muydu yoksa şey miydi, çizgi romandan mıydı. Yani ne olalım son Batman'inden sonra okumuş olabiliyor musun böyle bir şey? Çünkü... O hikayeye çok da uygun bir şey. Yani kimin Batman olduğu çok da önemli değil. Önemli olan o ikonu, o simgeyi yaşatmak. Ya Nolan'dan önce okudum diye hatırlıyorum. Ya da izledim. Hani Hikayeyi ben de bilmiyorum çünkü. Ben kafamdan uyduruyor da olabilir miyim acaba diye düşündüm bir an ama hayır. Bir yerde ya izledim ya <gülüyor> Uyduruyorsan yuh diyeceğim sana ya. Neyse benim kafamda Damien Wayne'in geleceğine dair böyle bir imaj var. Adam olmuş. Ondan sonra işte babasının e, ünvanını almış ve babasının misyonunu sürdüren, yarası simgesini onurla, gururla taşıyan, kendi eksikliklerini görebilen bir Damien Wayne gördüm ya da izledim. Rüyanda görmüş olabilir misin? Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> tamam, ne diyordu? Podcast'i bitiriyoruz. Podcast'i bitiriyor muyuz? Bitiriyoruz. Tamam, bitirelim. Hani bu sahneyi de ya da bu e, hikayeyi de hatırlayanınız, biliminiz varsa, bir dipnot geçerse çok sevinirim. Yani ben sırf bu yüzden bile Demian'ın ölmemesi taraftarıyım çünkü o olgunlaşmış Demian'ı görmek istiyorum. Ben de sırf bu yüzden bile Demian'ın ölmesi taraftarıyım. Bu anlattığın hikayede Demian'ın yerine Mehmedi, Ahmed'i, George'u da koyabiliriz. Ne değişecek o zaman? Çünkü bir linç oluşuyor aslında. Maskemlik babadan oğula mı geçiyor? Hayır. Yani sadece babadan oğula değil. Yani dikten de geçiyor. <gülüyor> şey gösteriyor. Yani Batman iyi bir kadro, iyi bir mitos, iyi bir yapı kurmuş ki bu devam edebilmiş ve iyi de yetiştirmiş ki çocuklarını. O öldükten sonra Batman'lik devam edebilmiş. Müessesemiz. Müessesesi. O zaman podcasti burada sona erdiriyoruz. Kısa keseceğiz dedik çünkü. Ama ya bizi bıraksanız herhalde böyle saatlerce gidecek. Saçma sapan Damien Wayne konuşmak istemiyorum ben daha fazla. Evet. Binlerce kez söyledim sanırım tekrarlıyorum ben öldüğü için çok mutluyum şeyden hiç bahsetmedik bile kapağında Evet Batman Rip göndermesi son sayfada Ben de tam ona diyecektim Death in the Family göndermesi Batman Incorporated 8'i okuyun benim gibi mutlu olun Ya da benim gibi üzülün Pelin'in podcast ilk podcast ilk bölüm burada sona eriyor Eriyor Sizlerden gelecek her türlü yoruma, fikre, tavsiyeye açız. Yani bunu haftalık olarak kesinlikle sürdürme planlıyoruz. Sanırım bunu, yani bilmiyorum her her Pazartesi veya her Salı gibi bir gün belirlemek gerekiyor mu ama düzeni oturana kadar haftalık olarak yapacağımızı söyleyebilirim. Evet. Eğer çok popüler olursa. <gülüyor> çok popüler olursa iki günde bir yapıyoruz. <gülüyor> her gün yapıyoruz. Canlı yayın. <gülüyor> Öyleyse. Öyleyse hoşça kalın diyoruz. Haftaya kadar hoşça kalın. Ben üstü, kalk kapıst ellerini koy.